Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar. Hocam, Mehmet ben. Narsistanası koymuştunuz ya hani 2 hafta önce. Evet, dikkat ediyorum hocam. İyiyim, çok iyiyim. Hall hallettim ha. Hepsini hallettim. Ben atlattım bu hastalığı. Hocam Ya yani, nasılım ama? Nasılım? Ha? Allah aşkına benim. Nasıl bir adamım ben? 2 ha? haftada tak diye atlattım. Ben atlatırım diyorsam atlatırım bu hastalığı ya. Bu hastalığı atlatan en kral adam ben değil miyim? 2 hafta diyorum ya. Ben böyleyim işte hocam ya. Hanım, ben lazım. Sen ne? Hey, Ben nasılım var ya, bir tanısan var ya... Oh! Hocam ben var ya yani, ben istesem size de gelmez değil mi? Hani siz de kazanın istedim hocam. Yani yoksa kendim de teslim koyabilirim ama iyi oldu hani. Siz de ekmek parası... Ama nasıl çözdüm hocam? Nasılım? Ya, muhteşemim ya! Ben de şaşırıyorum. Alo? Alo? Alo? Hocam? Nasıl skeç ama? Ben Benim ya! Ben de öyle çekiyorum. Bu çünkü ben çekiyorum işte ya! Alo kamera! şu şey demek felsefe anlatacağım. Şimdi bu konu bu konuda kendimi hanca ben yenebilirim öyle bir narsistim ha. <gülüyor> narsizm dediğimiz olay popüler kültürde kendini çok beğenme, üstün görme, kendini yani tapma desek yeridir herhalde öyle bir hastalık çeşidi. Tabii egonun başka bir versiyonu. Yani narsist dediğiniz bir insan kendisini o kadar çok sever, o kadar beğenir ki sen dostu olarak onun hayatına ancak ve ancak kuma olarak girebilirsin. Şey biliyor musun o narsist hastalığının sebebini asır Havlanlar yemek. Yayını bitirebiliriz isterseniz. Bence benim bu espriye güvenip açıklama bile biraz. narsizim. Narsizm sözü Narkissos'tan gelmektedir. Bir başkasına Hı. ait olmayı reddeden yakışıklı Narkisos. Pınardan su içerken birden suretini görüyor ve kendi suretini aşık. <gülüyor> Mal mı lan bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Tabi böyle suretini görüyor aşık oluyor amcam. Tabi suretinin gözü peşinden gidiyor böyle. Şunu yakalayayım çünkü yakalayıp selfie patlatacak. Tam böyle giderken suya düşüyor bizim Narcosos. Tabi suya düşünce ölüyor ben. O ölüyoru söylemeyi ama yani. <gülüyor> Narsiz kişilik bozukluğunun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Öncelikle kişinin kendisini, kendisini, kendisini herkesten üstün görmesidir. Sevemez kimse seni senin sevdiğin kadar. He. Bu tür arkadaşlar sürekli övgü bekler ve hakimiyetin sadece kendisinde olmasını arzular. Bunu sağlayamadıklarında ise ciddi bir şekilde öfkelenirler. Narsis kişilik bozulması kişinin kendisinden başkasını sevmeyi bilmemesi ve becerememesi sonucunda çıkar. Başkasını sevmeyi bilmeyenler kendilerine olan sevgilerinde boğulup giderler. Yok ben Yunus'u sevmiyorum ya. Sinan Sinan'ı da sevmiyorum ya. Yani İrfan fena fena değil de yani o da tam sevilecek bir adam değil bana hak verirsin yani. Narsist kişilik bozukluğuna sahip kişiler kendi fikirlerinde onu putlaştıracak seviyede çok ciddi bir yoğunlaşma yaşarlar. Siz bir şey anlatırken bile ''Dur ben hemen şu cevapları vereyim'' düşüncesinden dolayı aslında sizi bile dinlemezler. Cihat ne diyordun az önce? Benim dediğimi anlamadın herhalde. Önce beni dinlemen lazım. Kendi sorunlarının dünyada her zaman ama her zaman en öncelikli ve en önemli sorun olduğunu düşünürler. İslam'da tefani denen, ishar ruhu denen kendi kardeşini kendi nefsinden daha üstün görebilme özelliği bu tür arkadaşlarda hiç ama hiç gelişmemiştir. Siz bir derdinizi anlatsanız mutlaka onlar daha büyük ve daha acıklı bir derdi yaşamak zorundadırlar. Onu bırak da sen benim çocukluğumun ne kadar zorlu geçtiğini biliyor musun kardeş? Hey ya babam hep karpuzun göbeğini ablama yedirirdi. Ya ben... Ya ben... Bulamayınca... Bu tür arkadaşlar pek kural tanımazlar ve kendi doğruları onlar için en önemli, en büyük doğrudur aslında. Kur'an dahi bundan bahsediyor sen ya benim dedem de köyde ağaydı yani bizim doğrularımız daha öncelikliydi diye haşa neredeyse meydan okuyacaklar. Yani kardeş o barfix fıtığa iyi gelmez. Orada su kart yapacaksın. Böyle su kart biniyor tam patlatacak o fıtığı. Öyle çözülür bu iş. Ben biliyorum ya. Narsistler eleştiri almayı hiç sevmezler ve onları eleştirdiğinizde karşınıza çok ciddi bir reaksiyon göreceksinizdir. Yok neymiş benim dedem şöyleymiş. Benim, benim dedemi ne övüyorsun kardeşim bana paramı ver. <gülüyor> Onlar empati kuramazlar. O hep haklı, sen ise hep haksız. Ve evet, böyle birisi özür dilemeyi de bilmez. Ya şimdi bak bu aramızda yaşadığımız sorunda kendimi kendimin yerine koyup baktım. Evet ben kendim iyi haklıyım ya. Allah benden razı olsun. Şimdi günlük hayata baktığınızda moderniteyle insan merkeze konulmuş bir hal aldı. Yani bu insanın merkezde olması kötü bir şey mi? Yok çok cihette. iyi bir şey ama tabii ki de dezavantajları da yok değil. Yani her şeyin insana özgü olması, onun çok ciddi önemsenmesi, fıtratı, ego seviyesi, ruh yapısı buna müsait olmayanların iştahını kabarttı sadece. Yani sana özel bir gömlek. işte burasında soy yazan. Sana özel el yapımı saat. Bundan abi dünyada 7 tane var gibi şeyler. Abi bu çiçek çok özel yani. Sana özel getirdim yani ne yapıyok? kanseri mi yeniyor? Ama sana özel yani bu kelime önemli. Affedersiniz parası çok aklı akıslar sayesinde sana özel denen bir sektör oluşmuş oldu. Yani baktığınızda kıymetli tablolara ciddi paralar veren insanları gördüğünüzde bunun ve altını da kazdığınızda narsist beslenme çıkıyor altında. Şimdi burada sana özel lafından sonra bu insanlar kendisine ailesine özgü bir dünya kurulduğunu zannedip etrafında gerçekleşen olayları, vakaları toplumları, yoksulları dahi göremeyecek bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Şimdi ben Cinderella Man bir film izlemiştim bu Russell Crowe'un filmi. Böyle mana olarak güzel bir film sindirel Şimdi filmde bu adam işte eski bir boksör. Ondan sonra eli kırılıyor. Ülke ekonomik krize giriyor. Sıkıntı yaşıyor adam. Ondan sonra tekrar böyle mücadeleye giriyor. Uzun süre zorlu bir hayat yaşıyor. Zorlu hayatından sonra tekrar kapılar açılıyor bu adama. Ondan sonra başarıları elde etmeye başlıyor. Orada da böyle boksörleri dövüştürüp üzerinden geçiren bir tane menajer var. Menajer böyle çok zalimce birkaç plan yapıyor işte. Bu bunu öldürdü mü? Umurumda değil. Ben para kazanayım yeter. Orada da işte başroldeki o Russell Crowe senin hiç vicdanın yok mu bir adam diyor o menajere. Adamın cevabı şu oluyor. Benim ''Vicdanım yalnız ben ve ailem içindir. Aklım ise mesleğim ve para kazanmam içindir. Şu an vicdanımı kullanmaya gerek hissetmiyorum.'' Diyor. İşte narsizme bir örnek. Sadece kendi var dünyada, kendi var. Ailesi var ama bence bunlar ailesini de menfaat üzere seviyorlar diye düşünüyorum. Yaşlanınca bana bunlar bakar falan. Bana öyle geliyor açıkçası. Yani narsizm çünkü kendinden başka birini kabul edebilecek bir hastalık değil. Irkçılık dediğimiz olaya baktığınızda altında bir nevi etnik narsizm yatar. Yani bugün zamanına baktığımızda Hitler'in yaptığı aslında bu oluyor. Irkçılık olgusuyla yaptığı menfi olaylar, hadiseler hep aslında etnik bir narsizm narsizmin oluşumu. Dünya nüfusunun %5'ini oluşturan Amerika'ya baktığında dünya kaynaklarının %25'ini tüketiyorlar. Bu da onların küresel bir narsizm olduğunu gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Küfür ettin değil mi içinden? Çok, rakamlar yani. Çok adice rakamlar. Küresel narsizm yani. Bugün bu halsiyetsiz herifler. Neden yani Irak'ı karıştırıyorlar? Suriye'de ne işleri var? Özellikle Orta Doğu'da yani. Ya bugün çocuk dahi oradaki petrol üzerine oynanan oyunların çok tafsilatlı ayrıntılı dengelerini bilmese bile dişlerini bileyen vampirlerin dişlerinden damlayan kanları görecektir ya yani. Anlatabiliyor muyum demek ki? Dünya petrol ve doğal gaz rezervlerinin çok ciddi rakamları. Aklın çıkar. Hep Orta Doğu'da yani. Ama mesela ben nerenin diyeyim? Irak'la ilgili bir belgesel izledim. Özellikle Kerkük bölgesi ciddi petrol. Adamlar bidonlara koymuş petrolü. Böyle renk, renkli renkli yani. Daha adamıtılma evreleri olmadan, orada satıyor, günlük ekmek su parasını çıkarıyor. Bu adamlar bugün kendilerini yönetebilecek bir, ben kendi adıma konuşayım, ümmet bilincine sahip olsaydı, bu bölünmeleri yaşamasaydı, sünnişi, aliveli, osman diye bu bölünmeleri yaşamasaydı, insanların onlardan petrol alması için parası yetmez, sıraya girip girecek referansa ihtiyaçları olacaktı. O kadar yönetime sahip olur. Mesela eğer yanlış bilmiyorsam, yanlış biliyorsam kusura bakmayın yanlış hatırlıyorsam, Venezuela'da şey olarak bu neyi diyorlar, saflık derecesi mi diyorlar, petrol en yüksek yani, Rezervi de çok ciddi Venezuela. Şu an baktığında Venezuela parası Bolivya diyorlar yanımda son Venezuela Bolivyası. Onlarda bir para değerinin karşılığı yok Venezuela parasının. Venezuela parasını örüp çanta yapıyorlar. O çantayı satıp dolar üzerinden ülkelerinde geçinmeye çalışıyorlar. Bir tane Venezuela'da çalışan normal bir askeri işçinin askeri ücreti 13 tane pizza parası ediyor Venezuela'da. Çok üzücü. Tabi bir de marketlerinde ekmeği bul, bulabilirsen orası da ayrı bir dert. Allah yardımcıları olsun. Çok üzücü yani. İşte neden bu küresel narsizm dediğimiz aç vampirler kendi o sefahatleri. Bir de öyle bir süreç oluyor ki bir süre sonra mesela bir toplum düşün 100 birimlik. Bu toplumu hep sefahatle beslediğinde toplumun %90'ından fazlası ciddi affedersiniz bir aptallık seviyesi yaşıyor. Yani yedim içtim tatil. Şuradaki insanlar ne yapıyor falan öyle bilinç oluşmuyor yani narsizmde. Dedim yani ev aile yoksulu görmez öyle bilinç oluşmaz. Böyle olunca oyun kurucu %5'lik dediğimiz %10'luk dediğimiz o fesat zümre istediği gibi at gezdirebiliyor ondan sonrasında. Yani o adam tutup İdlib'deki çocuklara zarar verebilecek bir politika güttüğünde halkının zaten %90'ı böyle bir şeyin olup olmadığına dair bir merakı vücut değil yani. Anlatabiliyor musun? yani ben bunları gerek izlediğim belgesel gerek oraya giden yaşayan arkadaşlarımla edindiğim bilgiler mutlaka daha ayrıntılı tavsilatlı bilgileri olan vardır. Ama çok üzücü yani. Şimdi narsizmde zevkin yüksek buğutlara ulaşma mücadelesi var. Şimdi böyle olunca, yüksek bir hedef olunca etrafında rutin olan şeyler, arkadaşla çay içtim şunla muhabbet ettim gibi şeyler artık seni tatmin etmemeye başlar. Yani normal rutinleri bozmak zorunda kalırsın. Hatta bir istidrade bilgi gireyim, madde kullanımının birçoğu bu başladığımı özetle devam eder. Mesela dünya cümle insanlara bakıyorsun bu anlattığım sebepten, bu nasizman dedim ya doluklara ulaşmak otel odalarında sürekli ölü bulunuyor. Ve aklıma hep şu sual geliyor. Acaba bu insanlar neyi aramışlar da bulamamışlar? Bu işe katkı sunan başka bir parametre ise sosyal medya kullanımı. İnsanlar çok özel anlarını dahi sosyal medya platformunda paylaşarak beğenilmekten hoşnut oluyorlar. Mesela bir bayan düşünün kocasına bir doğum günü partisi hazırlamış. Tabi hazırlanmış, evini hazırlamış, salondan başlayan mum ışıkları ve koridora kadar devam eden güller. Yani bunu gören her insan bilir ki o güller ve mum ışıkları koridorda bitmiyor. Bu filmin bir. <gülüyor> Orada kalmıyor yani. Her insan bilir bunu. Yani bunu başkalarıyla paylaşmaktan çekilmeme kısmı çok daha garip bir durum. Ama bugünün insanı maalesef bu fikri uyandırmaktan hoşlanıyor. Çünkü beğenilmekten hoşlanıyor. Biz beğenildikçe takdir edildiğimizi düşünen bir yapıya geliyoruz. Yani aleniyete dökülmüş bir mahremiyet icat ettik. Aslında bu cümle pornografinin de tanımı biliyor musunuz? Aleniyete dökülmüş mahremiyet yani pornografinin de bir tanımı oluyor maalesef üzülerek söylüyorum. Kim Kimle beraber? Ne zaman birleştiler? Ne zaman ayrıldılar? Ne için ayrıldılar? Bir daha birleşecekler mi? Ahmetcan Şeyda'yla ne yaptı? Şeyda Burak'la tekrar birlikte olacak mı? Hepsi az sonra. Hepsini biz biliyoruz bunların. Yani insanlar çok özür dilerim. O bedenleri paylaştıkça bedenden ziyade çırılçıplak ruhları artık bir sonraki tanışacağı insana teslim emanet etmiş oluyor. Ondan sonra bir evlilik serüveni yaşandığında neden bu evin huzur ve mutluluğu yok? Sence neden acaba? Bence düşünebilen her insan bilir ki hakikat asla ve asla görüntüde değildir. Hatta İslamiyet'te görüntüde hakikat gibi görünüp manada bundan uzak olanlara ne denir? Ne denir? Münafık denir. Surete baktığında tam bir mü'mindir. Sirete baktığında tam bir çok şeyler ya onlar. Hep ümmete zarar veren de o ya zaten. Yoksa bir buçuk milyar Müslüman Kudüs'ü alamayacak. geldi inandı inandır. Ama sosyal medya bu surette bizleri de bir imge haline getiriyor aslında. Nihilizm de böyle bir doğuş yaşayabiliyor böyle süreçlerde. Yani hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin, hiçbir mahremiyetin artık bir önemi yoktur. Şimdi çok bana garip gelen bir durum o kadar acı ki hani narsizmi Anlattım vesaire bu iş nereye kadar dayanır şu şuraya kadar o kadar acı ki artık sosyal medyada intihar eden maalesef veya birine işkence eden biri bile artık bunu çekme ihtiyacı hissediyor yani mersizimden doğan bir sadizm işin devamını yitiriyor ne kadar acı. Her gün kalktığımızda ciğerlerimizi gece boyunca çalışması için solunum cihazına bağlamak zorunda kalmamış bir halde uyanıyoruz. Her gece uyumaya gittiğimizde kalplerimiz halen atmaya devam ediyor. Her gün yataktan uyanıp gözlerimizi açtığımızda hala görebiliyor ve duyabiliyor oluyor. Ve onların otopilot özelliği de o. Pilleri hiç bitmiyor. Bize bir nefes daha, bir kalp atışı daha ve uzuvlarımız devam ettirebilecek bir gün daha nasip eden yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Fakat ne acık ki biz ona yalnızca bir şeylerin eksikliğini ve yokluğunu hissettiğimiz zaman teveccüh duyuyoruz. Bu da bizi narsist yapıyor işte. Unutulmamalı ki insanlık tarihinin ilk ama ilk günahı kibirdir dostum. Görüşürüz olurum.